Hayatta kalmak için Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür Şimdi telefon hattımızda Sevcan Çamlıdağ arkadaşımız var. Sevcan Hanım merhabalar. Merhabalar Duran Bey, iyi günler. Sağ çok teşekkürler. Evet, seçime üç hafta kaldı ve birçok teknik soru var, seçim ve sandağı ilişkin sorular var. Bunlardan bir kısmını size danışmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.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 web sitemizin adresi evet. burada eğitim dokümanımıza ulaşabilir herkes herkes açıktır ee, orada detaylı olarak bütün bu hususları anlatmaya çalıştık ee, başkaça dilerseniz hani aklıma geldikçe yeniliklerden söz edebilirim lütfen ee, lütfen tabii çokça tartışılan bu e, mühürlü zarf mühürsüz zarf mühürlü evet geçen seçimlerin de... en önemli tartışma evet. konusu değil mi evet çokça kamoyunda e, yer bulan bir konu bu konuda da aslında bir bilgi kirliliği var diyebiliriz. Buna da açıklık getirmek çok önemli. Aslında şu anda kanun değişiklikleri sonrasında zarf ve pusulaların mühürlenmesi hala zorunlu. Evet. Özellikle ana kural bu. Bunu ortaya koymamız gerekiyor. Fakat zarf ve pusulaların mühürlenmemesi durumunda geçerlilikleriyle ilgili bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Yeni değişiklikler uyarınca.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 Evet, İlke Seçim Kurulu'nun mührü zaten bulunmalı. Evet. Ee, onun haricinde YSK filigranı bulunuyor. Evet, o da bir filigran olarak bulunuyor. Ee, evet. Ama burada tartışma a, konusu olan sandık kurulunun mührü. Yani evet. Sabahli'nin sandık kurulu toplandığı zaman bütün e, mühürleri, tek, e, bütün zarfları tek tek mühürlemek zorundalar. Doğru. Evet. Bunun yanı sıra bir ek unsur daha var. Yüksek Seçim Kurulu amblemi de taşıması gerekiyor zarfların. Evet. E, bunlar e, Yüksek Seçim Kurulu'nun 135'e 1 sayılı genel 40. maddesinde sayılan hususlar. E, o maddede de aslında Sandık Kurulu mühürü taşıması gerektiği açıkça yazıyor zarfların. Evet. Ancak şöyle bir istisna tanınmış. E, üzerinde Sandık Kurulu bulunmamasına rağmen Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve İlçe Seçim Kurulu mühürü taşıyan zarflar e, ve bir takım bazı unsurlar daha var. Üzerinde ve çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesinlikle anlaşılmayan zarflar geçerli sayılacak. Yani bu istisna e, diğer unsurların, filigranın, amblemin ve ilk seçim kıllı bulunduğu durumda ancak uygulanabiliyor Evet. Burada hemen geçmişe geçmişe bir atıf yapmakta fayda var. Ee, geçmişte sorun özellikle de ilçe seçim kurulu mührünü taşımayan zarflarla ilgiliydi diye hatırlıyorum. Hı hı. E şöyle sağlık kurulu ile ilgili tartışmalar olmuştu. Yani aslında e, sabah e, seçim başlamadan önce, seçim öncesi e, zarfların ve pusulaların mühürlenmesi sırasında geçmişten beri olan bir uygulama aslında e, sandık kurulu başkan ve üyeleri e, herhangi bir sebeple mühürlemeyi unutabiliyor ya da mühürlemeyebiliyordu biliyordu pusula ve zarfları hatta bazen e, şu tür ihmallere de hani rastlanıyordu e, bir kısmını mühürleyelim yani burada aslında niyetten bağımsız olarak söylüyorum e, bir kendi işlerini kolaylaştırmak adına bir kısmını mühürleyip e, seçmene or kullandıkça e, kalan kısmını da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 E, bu yüzden burada e, yani sandık başında aslında seçmenlerin e, ve sandık e, kurulu görevlilerinin e, sorun yaşatması adına şöyle bir tavsiyede bulunabiliriz. E, sabah oy verme işlemi başlamadan önce tüm pusula ve zarfların mühürlendiği sandık kurulu tutanak defterine e, işlensin, kayıt altına alınsın hepsi mühürlenmiştir diye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 dahi de çok önemli. Çünkü eğer e, sandık kurulu başkan ve üyeleri biz bu pusulaları mühürlemeyeceğiz. Zaten artık kanunda böyle bir şart da yok. Gibi bir e, söylemde bulunursa orada müşahitler devreye girerek hayır bakın aslında madde bunu söylüyor. Mühürlenmesi gerekir. E, eğer siz hani, mühürlemezseniz ben bunu e, kayıt altına alacağım derse e, bunun üzerine artık e, günün sonunda sandık kurulu başkan ve üyelerin ihmalinin olduğundan söz edemeyeceğiz okulken.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 mühür vurulduysa sadece bir siyasi partinin alanı içerisine mühür vurulduysa aynı zamanda ittifak ünvanı bölümüne mühür vurulduysa bu durumda oyun, ittifakın ortak oyumu yoksa siyasi partinin oyumu olacağı tartışması gündeme geliyor. Burada ittifak ünvanı bölümüne ayrıca bir mühür vurulması siyasi partiye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 Ee, daha da ayrıntılı bir çalışma da yapıyoruz bununla ilgili. Daha açıklayıcı. Onu da en kısa zamanda verirseniz yükleyeceğiz. Oradan e, tüm seçmenlerin takip etmesini e, dileriz. Çünkü gerçekten e, karmaşık bir e, yapı var orada. Evet ve burada da tabii en önemli e, tedbir sanıyorum ki sandık kurulunun bu konuda e, oy vermeye e, başlamamış olan,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 Bu da yeni bir uygulama. Yeni değişikliklerle mevzuata girdi. Ee, şöyle aslında bir sorun e, olarak söylemek istemem fakat şu aşamada dikkatli olunabilir diye düşünüyoruz. Ee, yine yeni değişiklikler uyarınca öncelikle e, zarflardan pusulalar çıkarıldıktan sonra e, farklı seçim türlerine ait pusulalar çıkarılıyor. E, Ayrı yerlerde tasdif ediliyor. Ters çevrilerek. Evet. Yani Cumhurbaşkanlığı pusulaları bir yerde toplanıyor. Milletvekili genel seçimi pusulaları başka bir tarafta toplanıyor. Evet ama bunlar hepsi sandık kurulunun önündeki masada cereyan eden ki. değil mi? Tabii şeyler? ki. Tabii ki. Evet. Seçmenlerin katılımıyla, müşahitlerin katılımıyla sayın, açık sayın tüm işlemleri esnasında yapılıyor. Ee, burada aslında dikkat edilmesi gereken çok teknik ve ayrıntılı bir alana girmiş oluyorum ama belirtmekte fayda var. Ee, şimdi aynı zarfttan birkaç pusula çıkınca e, ister istemez şu e, akla geliyor. Örneğin Cumhurbaşkanlığı seçiminden ya da milletvekili genel seçiminden aynı seçim türüne ait olmak üzere e, birden fazla pusula varsa zarf içerisinde bu tasnif aşamasında e, gözden kaçabilir. Dolayısıyla bir zarftan çıkan e, iki pusulanın yani aslında orada iki pusula olduğunun tespiti o da çok önemli. Evet. İkiden fazla pusula çıktıysa eğer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 Evet, sayılacak evet. ve sonradan milletvekili pusulaları e, sayılacak değil mi şey bu evet. kural bu düzenleme bunu getiriyor doğru evet. e, bu taşınacak sandıklar ile ilgili e, nasıl sorunlar görüyorsunuz çünkü biz bunun sayısını e, bir, birkaç gün önce e, 145 bin seçmeni ilgilendirecek diye e, düşünüyorduk Hı. fakat her geçen gün bu sayı artıyor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 Evet. Her artiklikten sonra daha ayrıntılı değerlendirme fırsatımız olacak diyoruz. Evet muyum? ama bu bu e, detayların açıklanması da sanıyorum son haftaya e, kalacak. E, yani öyle bir izlenimim var. E, Hı -hı. Herhangi bir süreye tabi değil değil mi Yüksek Seçim Kurulu'nun e, bu konuda bir açıklama yapması? Yok. Yani zorunlu yasal bir, böyle bir kısıtlaması yok. E, dolayısıyla biz de bekliyoruz kararı. Evet. Ee, e, peki, e, şimdi bütün bunlar aslında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 derlerse inceleyebilirler ve diyebilirim. Evet, ellerinize sağlık Sevcan Hanım. Size çok teşekkür, çok teşekkür ederiz teşekkür verdiğiniz bilgiler için. Ee, sağ olun, ee, hepimize çok kolay gelsin diyelim. Çok teşekkürler. Ben de e, yayına katılma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Çok önemli efendim. bir konuda. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkürler. Evet, telefon hattımızda Sevcan Çamlıdağ arkadaşımız vardı. Hukukçu, Oy ve Ötesi Derneği yönetim kurulu üyesi.